Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gizegen'in geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. İzmir Kuş Cenneti çevresindeki arazilerin Toki tarafından habersiz satılması üzerine tümer gülümserlerin başlattığı kampanya şu ana kadar insanların oturup gün batımını izlediği sahil şeridinin ve sayısız kuşa ev sahipliği yapan alanın özelleştirilip satılmasına tepki gösteriyor. Change.org Taksim İzmir Kuş Cenneti adresindeki kampanyada verilen bilgilere göre İzmir Kuş Cenneti gö kuşların göç yolları üzerinde var ve sadece bu nedenle her yıl yaklaşık 50 bin kuş bölgeyi ziyaret ediyor.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 İzmir halkının elinden alınan bu arazilerin çevresi her an terlerle çevrilebilir ve böylece bu hayvan türleri tehlikeye girmekle kalmaz, aynı zamanda İzmir halkı için de yaşanılmaz bir yer olur. Kampanyanın talebi bu alanlarda yükselen binalar görmek yerine halkın spor yapacağı, şehrin oksijen kaynağı olacağı yeşil alanın olması. Her geçen gün daha da yaklaşan kuşlarımıza yeni bir cennet yaratılması. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ'nin bu araziler üzerine yaptığı acımasız ticaretten geri dönmesi ve bir an önce bu alanların İzmir halkına iade edilerek belediyeler tarafından halka uygun ortak kullanım alanları olması talebiyle devam ediyor imza kampanyası change.org.taksim İzmir Kuş Cenneti adresinde. Ordu'nun Ünye ilçesindeki Çamlık olarak bilinen yeşil alanın korunması için bir kampanya başlatıldı. Kübra Aktürk tarafından başlatılan ve Change.org Taksim Ünye Çamlık adresinde yer alan kampanya Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne yap İşlet devret projesi çerçevesinde restoran, kafe, Japon evi, kapalı otopark gibi projelerine karşı çıkıyor ve Projenin Ünye'nin doğa harikası çamlığını yok edeceği ifade edilmiş kampanyada Ünye halkının çamlığa dokunulmasına onay vermediğinin ve doğal bir şekilde kalmasının istendiği altı çizilmiş kampanyaya destek olmak isterseniz change.org/ünyeçamlık adresinde. İpek Eyipoğlu tarafından başlatılan bir başka kampanya var. Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinin yıllardır koruduğu değerlerinin kaybetme tehlikesiyle Karşı karşıya olduğunu söylemiş Eyüpoğlu. Change.org Taksim Boğaziçi Üniversitesi adresindeki kampanyada karantina dönüşü üniversite kampüsünde ağaçların kesilip beton döküldüğüne mezunlar içeri alınmazken düğünlerin yapıldığına şahit olduk diye söylemiş İpek Eyüpoğlu ve kampanyaya atanlar yönetimin şu sorulara yanıt vermesini bekliyor. Okulda kimsenin olmadığı salgın döneminde zarar ettiği gerekçesiyle personelin 4 ay maaş ödenmeyen sosyal tesisine yeni bir mutfak inşa etmek için bütçe yaratılmış. Bu mutfak için alt bahçedeki meyve ağaçları, yeşillikler ve canlılar yok edilmiş ve üstlerine beton dökülmüş. Yani bir mutfağa ve doğa katliamına gerçekten gerek var mıydı? Mezunlar okula hiçbir şekilde alınmıyor ve öğrenciler akşam 4'ten sonra kampüsten çıkarılıyorken 11 Temmuz'da ve Türkiye'de düğünlerin henüz yasal olmadığı 14 Haziran'da Güney Kampüs'te düğün yapıldı. Öğrencilerin bile okulda bulunmasına izin verilmeyen saatlerde kampüslerde bulunma ayrıcalığı neden parasıyla düğün yapanlara verildi? Okulda çok fazla ağacın budama adı altında kesildiğini düşünüyoruz. Yaş da kesilme gerekçesi nedir diye sormuş İpek Eyüpoğlu ve imzalayanlar Change.org Taksim Boğaziçi Üniversitesi adresindeki kampanyada. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne bağlı Sığacık Belediyesi'nde bulunan mavi bayraklı Akkum plajına yıkım kararı geldiği ve halkın ve esnafın bu kararı sıcak bakmadığı, buna rağmen Seferhisar Belediyesi'nin Akkum plajında bulunan işletmeleri halk için yıkmak istediği iddia edildi. Change.org Taksim Akkum plajı adresinde yer alan kampanyada bu kararın daha önce de engellenmesine rağmen hala gündemde olduğu ifade ediliyor. Kampanyada verilen bilgilere göre plajda bulunan market, kafe, tuvalet gibi tesisler yıkılırsa Plaja gelen insanlar ihtiyaçlarını hiçbir yerden karşılayamayacak. Böylece plaj içerisinde bulunan tüm işletmeler ve plajı yıkıp bu temel ihtiyaçları ücretli hale getirecekler denmiş kampanya change.org taksim akkum plajı adresinde. Ve son kampanyaya gelin. Gazi Paşa platformunun başlattığı bir kampanya Antalya'nın 50 bin nüfuslu Gazi Paşa ilçesinde karetta karetta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan sahillerin sit derecesinin düşürülmesi planlarına karşı çıkıyor change.org/gazi-paşa adresindeki kampanya ve bölgenin betonlaşmasına yönelik endişelerini dile getirmiş. Kampanya metninde Akdeniz foklarının üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı veya insan faaliyetlerinden uzak kalmış, sessiz ve tenha kayalık sahilleri yaşam alanı seçeneğinden bahsediliyor bölgenin koruma statüsünün düşürülmesine karşı çıkan bu kampanyada Change.org Taksim Gazipaşa adresinde. Ben Uygarez ismi Change.org özel programını derleyen Ayşe Kargılı, Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği